Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında bugün konuğumuz Şebnem İyi Güzel. Hoş geldiniz tekrar. Hoş <gülüyor> ee, Şebnem Hanım'la bu ikinci programımız. Şebnem İyi Güzel 1973 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde Antropoloji okudu. İlk kitabı Hanene Ay Doğacak 1993 yılında yayımlandı. Aynı yıl Yunus Nadi Öykü ödülüne değer bulundu. Sonra sırasıyla Öykümü kim anlatacak? Eski dostum Kertenkele, ağırlıklı olarak Radikal 2'de yayımlanan yazılarını topladığı Neşeli Kadınlar arasında Sarmışık, Çöplük, Resmi Geçit, Kirpiklerimin Gölgesi, Venüs, Gözyaşı Konağı ve son olarak Ağaçtaki Kız romanları yayınlandı. Çocuklar için Annem Kargalar ve Beni yazdı. Hayatını yazarak sürdüren şevlemişi güzel Tamar ile Ararat'ın annesidir. Şebnem işi Güzel ayrıca geçtiğimiz günlerde... ...Gözyaşı Konağı ile Duygu Asena Roman Ödülünü kazandı. Bunu da biyografisine eklemiş olalım. Şimdi biz ilk programda bayağı birçok teknik herhalde <gülüyor> konuştuk. Biraz şeylerden bahsedelim isterseniz e, burada. E, siz de ilk programda bahsetmiştiniz. Biraz matematik gibi kurmaca Hı -hı. aslında. Ve o matematik... İşte bir kubbe gibi senin içine oturmalı e, diye. Bu aslında ilk kitaptan beri var olan bir şey. Hanene ay doğacaktan itibaren olan bir şey ama mesela çöplükte sanki özellikle biraz böyle hani şey bu satranç ve evet. özellikle satranç gibi mi kurguladınız? Hı hı, evet. O, hatta o sonundaki bölümde evet. o bütün oyunun sonundaki notasyonlar hani bakarak tekrar oynamak. Bakmak gibi. Evet en aslında kurguyla uğraştığım ve aslında kendimden geçtiğim roman o oldu sanırım. Biraz şey gibi sarmaşık. Sarmaşıkla böyle. Evet. Biraz şimdi isterseniz Ağaçtaki Kız'dan da bahsetmeye Hı -hı. başlayalım. Çünkü siz böyle metinlerinizi kurarken sanki dönemin edebi şeyleriyle yani eğilimleriyle de böyle biraz bir onlara da bir gönderme yapmak. Hani etkilenmek demiyorum. Çünkü çok farkında olarak yapılan şeyler bunlar yani. O dönemin edebi eğilimlerinin eserlerde ortaya çıkması. Sanki siz onlarla hem bir konuşuyorsunuz metinlerle. Bu 19. yüzyılda çok yaygın bir şey mesela. O zaman çok yapıyorlar böyle şeyleri. Ve dönemi içinde o eğilimler hakimken bunu yapmak mesela. Bu ne diyeyim? Tehlikeli gelmiyor mu size? <gülüyor> <gülüyor> ya da ilginizi e, niye böyle ilginizi çekiyor aha, bunlar? Aha. Yani aslında herkes hayat kısa der ama bence çok uzun ve yani <gülüyor> uzunluk içinde asa tehlikesini ve önemini e, yitiriyor. Yani e, bilmiyorum umarım sağlığım, ruh halim, her şey yerinde olur. Biraz daha yazarım. O zaman hani çok geride kalacak bunlarda. Bugüne bakıyorum aslında, hani yazdığım o zamana. Ee, o tür korkularım olmuyor. Ee, ama mesela dönem dönem, mesela Sarmaşık'la Çöplük Kardeş Romanlar, o dönem kurguyla, oyunla çok ilgiliydim. Masa başında da başka türlü eğlenmek istiyordum. Ee, sonra mesela psikanalizle ilgim oluştu ve o başka türlü etkiledi. Mesela Kirpiklerimin Gölgesi, Pek değil de, mesela Venüs o açıdan çok etkilenmiştir. Sonrasındaki, yine aynı şekilde ağaçtaki kız aslında. Konuşan bir zihin. Ee, hatta ağaçtaki kızı yazarken ben yoruldum ve o yüzden gözeş konağı araya girdi. Orada da ilk defa hani bir kahramanın ağzından anlatmak, konuşmak. Ee, ağaçtaki kızda da onu yapıyordum ama daha başka bir şey vardı. Konuşan bir zihin vardı ve herkes adına konuşuyordu. Ee, ilk defasında uzun zamandan sonra bir e, kahramanla konuşmak, anlatıcı olmamak o ilgimi çekmişti. Ee, mesela o, o, psikanaliz bir ara derin bir etkisi oldu. Ee, aslında benim kişisel ilgilerimle de bir şekilde Paragel. edebiyat evet yani bir organizma gibi aslında Hı -hı. büyüyor dünya ile birlikte o dünyada ilgimi çeken şeylerle edebiyatla yani herkes aslında o kadar ilginç şeyler deniyor ki bunu görmek çok heyecan verici ama bir yandan da hakikaten insanın ruhuna dokunan böyle çok klasik öz bir anlatı var yani basit ee, bir sürü yolu var bunun. Ee, Hı -hı. Onlara bakmak yani tek işim edebiyat ve onunla meşgul olmak bazen hakikaten öyle derin bir mutluluk veriyor ki o mutluluk anında zaten iyi şeyler çıkıyor. Evet. Ee, <gülüyor> şey var bir de ağaçtaki kızda işte bu günün edebiyatındaki işte çocuk kahramanlar işte tabi gezi hı hı. insanlar için çok etkili oldu. Ama ben şey diye de düşündüm. Ee, yani bu kızın anlattıkları sizin dediğiniz Hı -hı. gibi konuşan biri değil. Bütün bunlara bir eleştira bir bakışı da var gibi geldi bana. Evet. Sadece şey değil hani. Evet bir şeyler oluyor falan Hı -hı. ama yani bir de buna bakma şekli. Evet. Biraz onunla da bir. E, ...hani bana şey gibi geldi mesela ağaçtaki kızı ben şey diye düşündüm. Bugün bu kadar şey olup biterken. ...ve bugün bu kadar çok şey yazılırken... ...bunlar birbirine bu kadar çok benziyorken... ...bir de öyle bir şey de yani en azından hissettim... ...benziyorken edebiyat nasıl üretilir? Ve bir taraftan şey diye düşündüm... ...e işte bu yapılabilen bir şey zaten hani... ...yapılabiliyor, bunu görüyoruz, biliyoruz... ...hani bunun ötesi nedir gibi... ...böyle kaygılarınız tabii var mıydı, yok muydu bilmiyorum... Ee, ya da bugüne de yani bu sarmaşık ve e, çöplükte biraz daha farklı maaştaki kızda daha farklı o hı hı. yani or oralarda dediğiniz gibi biraz daha yani işte oyun hı hı. önemli bir şey hı hı. Ee, işte o zamanki postmodernizm şu bu yine hı hı. Türkiye'de var olan şeyler ama bugün şeye bakıyor gibisiniz Bunlar yazılıyor üretiliyor hı hı. birbirine de benziyor. Hı hı. Hı hı. Ee, o zaman edebiyatın Hani bir şeyden bahsediyorsak kurtarıcılığından, hı hı. ruha iyi gelmesinden, hı hı. bize iyi gelmesinden hı hı. Ee, acaba bunlar bizi meşgul mü ediyor? Hı hı. Mesela yoksa gerçekten iyi gelir mi? Hı. Geliyor mu? Hı hı. Gibi sorularda var mıydı? Hı hı. Kafanızda. Evet. <gülüyor> ya, şey aslında Ağaçtaki Kız biraz da başkasının yazdığı bir roman gibi. Yani Göz Konağı'nda da onu denemek istedim. Hatta çöpe giden bir ön sözü vardı yani. Başkası yazmış. Ben bugün bir düzeltmeden geçirmişim. O dönem yazılmış. O kadar basit, düz bir şey yazabilir miydim? Öyle bir bakış açısı. Yani 1876'daki bir kadın bakıyor. Çok didaktik şeyler, konuşmalar, sahneler, tiyatrovari sahneler. Çünkü o öyle kurabilirdi, öyle yazabilirdi yazsaydı. Onu denemiştim. Ağaçtaki kızda da aslında... Bu kızın yazdığı roman olabilir mi? Çünkü bir roman yarışmasına zaten katılıyor. Ee, ama bu yazsa bu olabilir mi? O zaman hala'nın editörlüğü hikayesi var. O da aslında bir şekilde ben oluyorum. Ee, başkası gibi yazmak, başkası olmak. Ee, evet. Bunu nasıl deneyebiliriz? Çünkü hakikaten öbür türlü hep aynı şeyi yazabilirsiniz. Evet. Hep aynı hikayeyi anlatabilirsiniz ve Okurlarınızda olur hatta daha fazla olur ama evet. başkası olarak yazmak, başkasının elinden bir şey yazıyormuş gibi yazmayı denemek istedim. Yani orada kız hakikaten gençti ve kafası çok karışıktı. Bir karışık zihin, metni bozmak. Bunu yapmaya çalıştım bir sürü yerde. Hakikaten bozdum. Onun gibi konuşmak, düşünmek, onun gibi düşünmek. Yani bir role Giren bir artist nasıl hazırlanıyorsa elini kolunu nasıl koyuyorsa bir edebi eserde de kahramanı o şekilde oluşturabilir miyiz yani o gibi yazabilir miyiz ve bu edebiyat olur mu olmaz mı hı hı. Ee, bu genç bir kızın yazdığı süprüntü bir şey mi ee, kafası karışık vicdanı arızalı aslında bir sürü de bir şey bize anlatıyor mu anlatmıyor mu bilmiyoruz. Ee, ve yani bir psikanalist seansında tutulmuş notlar gibi ee, yeni dünya sanki yeni zaman her şeyi denememize izin veriyor ben de buna sığındım aslında denemeye izin verdiği kadar hani bir şey gibi yani eserler aynı zamanda toplumlarının, dönemlerinin hı hı. ve edebiyatlarının da bilinçaltını yansıtan ürünler evet. sonuçta hı hı. ve tam da sizin dediğiniz gibi hani bir psikanaliz sadece bir kişiye ya da şahsa hı hı. ait bir şey değil yani hı hı. o kızın psikanalizi ya da onun tutulan notları bütün bir dönemin edebiyatı evet. ve bu dönemin edebiyatının e, travmaları hı hı. belki ya da e, ama benzerlik önemli bir şey gibi geldi bana ağaçtaki kız. Yani benzerlik, birlikte olmak değil. Yani daha önce hani şimdi sizi anlıyorum. Biraz önce söylediğinizde başka birisini yazmak, başka birisi olmak. Hani daha önceki bölümde de konuştuğumuz gibi başka hikayelerin bir hikayeyi oluşturması ama burada başka hikayelerin bir hikaye oluşturması değil de benzerlik asıl mevzuymuş gibi. Yani bir birliktelikten çok benzerliğe. Vurgu yapılıyormuş <gülüyor> gibi <gülüyor> düş geldi en azından <gülüyor> bana. <gülüyor> Belki yani bu zamanda aynı gençler olmak, aynı kadınlar olmak, işte aynı şeylerle meşgul olmakla ilgili bir benzerlik. Yani onun içinden o kahramanı farklı özelliklerle donatabileceğimi düşünmüyorum. Yani çok argo konuşuyorlar, işte gençlerin daha başka bir dili var, bakışı var... O yüzden hepsi aynı ve o aynalık içinde yine aynı bir şey ama başka bir türlü içinde bir sürü kadını yaşattığı duruma baktığı aslında bir şeyi nasıl yaratabilirdim diye düşündüm. Evet. <gülüyor> yine bir ara verelim isterseniz bu bölümde de. Bu sefer ne çalalım bugün? Ee, yine böyle neşeli bir şey çalalım. Ağaçtaki işte kızdan da söz ettik. O böyle İtalyanca şarkılardan falan söz eder. Halası çünkü İtalyan Lisesi mezundur. Böyle bir şeyler olabilir. Peki. A boy went back to Napoli Because he missed the scenery The native dances and the charming songs But wait a minute Something's wrong Cause now it's Hey, hey Mambo, Mambo Italiano hey, hey Mambo Italiano, Coke, milk, go You mixed up a Siciliana All you Calabrese do the mambo Like you're crazy with the Hey mambo Don't wanna ta, -ta hey, hey mambo No more mozzarella Hey mambo Mambo Italiana Try an angelata With the fish Bacala And then hey My lover, how you dance the Roomba But take some advice, paisano Learn how to mambo If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere Hey mambo, mambo italiano Hey mambo, mambo italiano Go, go, Joe Shake it like a Giovanna Hello, kiss a day you Get happy in the pizza when you mambo Italiano You don't have to go to the school. Choose to make it with a beat the bambino. It's like a piano. Kid, you go to looking, but you don't know what you're cooking till you hear mambo, mambo italiano. Hey, hey mambo, mambo italiano. Ho, ho, ho You mixed up it says Liano. Hey, look, a Siciliano. Hello, quesadilla. You get happy in the pizza when you mambo, italiano. Merhaba tekrar 94.9 açık radyodasınız. Günün ve güncel edebiyatında Şebnem Işıgüzel'le devam ediyoruz. İlk bölümde Ağaç'taki kızı konuşmuştuk. Biraz ben e, şey de konuşmak istiyorum bu programı bitirmeden önce yine sizin eserlerinizdeki bu anne kız ilişkisi çok önemli. Çok Hı -hı. E, ne diyeyim? Gözümüzün önünde Hı -hı. ve son derece çetrefilli, Hı -hı. hatta kötücül bir ilişki Hı -hı. olarak ortaya çıkıyor. Bu anne kız ilişkisi aileyle kurulan ilişkiler yani tabi ki bunlar yine edebiyatın bir e, parçası. işte edebiyatın anlattığı e, ne diyeyim belki hem çok mitolojik hem böyle eskiden beri kullanılan ögeler. Fakat sizin anneleriniz ve kızlarınız hiç öyle şey değiller. Bizim bildiğimiz anlamda e, sadece ne diyeyim? Bir kavga gürültü ya da beğenmeme, beğenme hı hı. ya da annelerin her şeye müdahil olması. Hatta bazen burada işte şey de var. Hiçbir müdahil olmama durumu da var. Yani hı hı. görmemek hı hı. çocuğu ısrarla. Başına gelenleri. Hı hı. Gözlerini kapatmak. Hı hı. Çocuğun kendisini hı hı. ısrarla göstermek istemesi. Buna rağmen gözünü kapatmak. Yani bu ilişkiyi sadece bir anne kız ilişkisi mi düşündünüz? Olarak mı düşündünüz? Yoksa bunu aslında başka şeylerde mi bunun içinde biz sadece biz anne kız ilişki sokuyoruz ama sadece bunun ibaret değil mi? Hı hı. E yani e, anne kız ilişkisi böyle bir sürü her aslında bütün dünyayı, toplumu, devleti, sistemi her şeyi kucaklıyor. E, ve hatta size yer kalmıyor bile o kucakta. Evet. E, o yüzden bana çok böyle zor, çetrefil e, bir şey gibi geliyor ki öyle ve Hani onu anlatınca aslında bütün dünyayı anlatıyorsunuz, düzeni anlatıyorsunuz gibi geliyor. Ee, o açıdan ilgimi çekiyor. Ee, bir de hakikaten çok dayatılan bir şey böyle annelik. Ee, bir de evet. bu, bu böyle çok süslemek, kutsal annelik, şahane bir şey. Bu çok... Hiç, onaylamadığım bir şey. İnsan anne olmak istemeyebilir, zorla anne olmuş. Hani hakikaten o derin sevgiyi hissedemeyebilir ve bunun suçluluğu altında ezilmek yani başka türlü bir azap evet. e, olmalı ve bu bütün bunlara bakmak e, ilgimi çekiyor. Her şeyin yani nüvesi özü orada. Çok bir derin de, işler Evet yani bir de annenin öncelikle çocuğunu düşünmek zorunda kalması. Evet. Sanki ondan sonra hiç başka bir hayatının olmaması. Evet. Can yeleğinizi olsa önce kendinize takın yani. Evet hep öyle diyeyim. Evet. Hayatta da aslında <gülüyor> bu olmalı ama bu evet verilmiyor. yani Verilmiyor ve işte yine roller. Mutsuz. Evet. O toplumun verdiği roller. Ve derin bir mutsuzluk buradan Mutsuzluk. Doğraya. işte hı. yine o ilk bölümde konuştuğumuz taşıyıcı ruhlar gibi. Taşıyıcı kimlikler, hı hı. taşıyıcı bedenler, hı hı. Hı hı. taşıyıcı diller hatta. Hı hı. Belki de çoğu zaman sizin kahramanlarınız o yüzden delirmeye doğru gidiyorlar. O taşıyıcı dilleri taşıyamadıkları için. Evet, bir reddediş var. Ve yani bir isyan ve asiilik var aslında. Yani herkesin bir delirme potansiyeli var ve yani öyle bir bir şey var zaten herkesi aslında yaşıyor bir şekilde. Ama bunlar hakikaten evet çöküyor. Evet. O çökme anını belki dillendiriyorum. Ama delilik. Şey de bir şey. O da bence protest bir şey. Evet. evet. yani Sizi çekip alıyor aslında her şeyin içinden. Evet. Daha başka bir yere çıkıyorsunuz. Belki de aslında olmamız gereken evet. yer orası. yani Evet belki de olmamız yani belki gereken. Belki de bu hani şey vardır. <gülüyor> hakikatin hakikat olduğunu söyleyen bir sese ihtiyacım var der sarmaşıkta kahramanım. Yani tam onun gibi her şey karanlık. Sen buna anlam veriyorsun. Hani de öyle bir şey yani. Sen bunu yapıyorsun, ıı, sen şey yapıyorsun Hı -hı. gibi. Biraz yine isterseniz şu kurmaca, e, ile e, bitirelim. E, şeyde de e, mesela kirpiklerimin gölgesinde... ...işte bu kızın başına gelenler... ...işte orman ve kötülük arasında kurulan Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. ilişki... ...orada biraz işte masallar Hı -hı. onlara dair... ...işte o kolektif hafızanın bir ürününün... E, ...ters yüz edilmesi. Hı -hı. Sonra işte... E, ...burada yine kendi eserinize gönderme yapıp... ...hanene ay doğacak... Hı hı. ...bunun okunması... Hı hı. ...yani bu ters yüz edilmenin... E, ...bir şeyle de birleşmesi... E, ...sizin o... ...hani hep bahsediyoruz ya... kolektif hafızaya... Hı hı. ...işte bunun okunulan, dönüşülen... ...düşünülen, bilinen, duyulan... Hı hı. ...şeylerle... E, ...birleşip bir şey yaratması... Mesela orada kendi eserinizi okutmanız Hı -hı. kıza ki Hı -hı. o zaten yani kızın yaşadıkları Hı -hı. da çok Hı -hı. şey değil, parlak değil. Hı -hı. E, bunu mesela özellikle herhalde Hı -hı. kurguladınız. Hı -hı. Evet, evet. E, aslında benim o masa başı oyunlarımdan birisi şeyde de e, aslında sohbetimizin başında da e, bu benzerlikten söz etmiştik ağaçtaki kız. Orada da aslında kız argo konuşur, bir ergendir ve bunu eleştiren de bir tarafı vardır. Halasıyla gittiği bir yer vardır ve orada bu konuşulur. Yani o ergen edebiyatı büyütmüyor. ve Onu okuyan da sadece onu okuyarak yoluna devam ediyor. Yani kitap okuyorum diyor. Sadece o koldan devam ediyor. Beslemiyor. Bunun gibi yani o benzerlik içinde başka bir şey. Bu kızda da yaralı ama hep yazanı Hani yazanın kendi hikayesi olarak görülür ve bu yani okurun en masum şeyidir, alanıdır. Bazen ben bile saf okur olarak onu düşündüğüm olur sevdiğim kitaplarda yazar başından geçenleri anlatmış. <gülüyor> Daha Anladım. oradaki o iyi niyetli okura aslında küçük bir oyunumdur. <gülüyor> Bir de e, yani ağaçtaki kızın halasından da bahsettik. Bir de Venüs'teki kızın da bir halası var. Ha, evet Böyle. <gülüyor> benim de bir halam var. <gülüyor> e, ve bu halada son derece zaten Venüs en iyimser eseriniz olarak değerlendirildi değil mi? Bütün diğer eserlerinize <gülüyor> evet, evet. E, oranla en iyimser eseriniz olarak değerlendirildi ki o kadar şeyle birlikte başlamasına rağmen. <gülüyor> evet bir de o sandal sahnesi o çocuklar kuyu sahnesine rağmen. E, ve... Yani mesela bu halalar ve güçlü kadınlar hem Venüs'te hem de e, ağaçtaki kızda onları son derece e, ne diyeyim e, çok güzel kahramanlar. Hı. Çok güzeller hı hı. hani ne, ne, nasıl denir? İnsan öyle bir halası olsun evet. istiyor teyzesi yani, olsun. Yani sadece şey gibi değil güçlü ve e, değil başka bir şeyleri de var. Evet. Böyle bir e, halden anlıyorlar. Halden Hal anlama halleri de var. Evet, kadınlık var aslında. Yani evet. kadının özü var. Evet. Maalesef programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Burada 2 haftadır bizimle birliktesiniz. Haftaya görüşmek üzere. Ne yapıyorsun Bedriye dedim. Pek şaşkın çıkmıştı sesim. Seni öldüreceğim küçük hanım. Kafamı oracıkta taşla ezip canımı alacağına inanamıyordum. O da bunu yapabileceğine inanıyor olsa gerek ben sormadan söyledi. Hava almaya çıktık diyeceğim. Kaçtı gitti önüm sıra. Aradım, taradım, bakındım, bağırdım, seslendim, bulamadım diyeceğim. Eve dönüp bekleyeceğim. Gecesiz gelmeyince evdekilere haber edecektim. Onlar da İnzibat'a. Beni sorgu sual ettiklerine şu söylediklerimi anlatacağım. Sizi gözden kaybettiğim yeri göstereceğim onlara. Parmağımla bilinmeyen bir ufku onlar da bulamayacaklar sizi. Çünkü deniz çoktan çekip götürmüş olacak ölününüzü. Kim bilir nereden çıkacaksınız bir daha. Bedriye'nin gözlerinde o güne kadar görmediğim bir pırıltı vardı. Beni öldüreceğine dair inancı vardı. Öyle olmasa korkuluk gibi karşımızda dikilen Dalyan'ın içerisinde birisinin olma ihtimalinden şüphe ederdi. Etmemişti. Ya da histeri kılıç gibi keskinleşmişti, burnu hayvan gibi iyi koku alır olmuş, gözü kararmıştı. Beni öldürebileceğinden emin olmuştu, korktum. Daha önce hiç o kadar korkmamıştım, ölümden korkmamıştım. Kendimi yakarken bile korkmamıştım ama şimdi korkuyordum. Öleceğine inanan ve ölümden korkan bir zavallı olarak bunu yapamazsın dedim. Çenem titriyordu, dudaklarım. Demek ölüm korkusu ilkim bir titreme veriyormuş vücuda. Kendimi sakınmak istercesine gerisin geriye bir adım attım. Dengemi bulamadım, suya düştüm. Elime bir taş geçirip fırlatmayı akıl edemedim. Ben kimsenin canını yakamam. Ne dil yarası açabilirim bir insanda, ne gönül yarası. Kötü herkesi kötü sanır. Bedriye elinde tuttuğu taşı yükseltti, dişlerini sıktığını gördüm. Teslim olmuş gibi ellerimi kaldırdım. Katilimin gözlerine bakıyordum şimdi. Ölmek zor, bu dünyayı bırakmak güç, hayat güzel, güneş sıcak, deniz billur gibi. O bile başı başına bir mutluluk. Hepsini bırakıp gidecektim işte. Öldür beni dedim ona.